olaylardan, kıssalardan neler çıkartacağız, hangi dersleri almamız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Birincisi kardeşlerim maddeyi, birinci ders alacağımız mevzuyu söylemeden önce Suraka İbni Malik'ten bahsetmiştik. Evet, Suraka İbni Malik hatırlarsanız Kureyş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 Sert bir zemindeydik ama adamın atı yere battı. Ve suraka ebn Malik yere kapaklandı. Evet. Şimdi alacağımız ders bununla bağlantılı. Diyor ki Mühendir Müslümanla bugün dinleriyle dinleriyle olan ilgileri alakaları Sureka İbn Malik'in cahiliyedeki kendi diniyle alakası ilgisi kadardır diyor. Ne demek bu şimdi? Sureka İbn Malik al-İslat ve İstirama yetişmek onu ölü veya diri ele geçirip kureje götürüp ödülü elde etmek istiyor. Bunun için peşlerine düşüyor.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 Şehvetlerinin, istek ve arzularının karşısında Allah'ın emirlerini tazim etmiyorlar. Allah'ın emirlerine saygı göstermiyorlar diyor. Aynı sürekani yaptığı Ne Neticede de münafıklık yapmış oluyorlar ve dinlerini terk ediyorlar yeri geldiği zaman. Sadece adı İslam'a nispet edilmiş oluyor. Hadi Müslüman olmuş oluyor. Subhanallah. Ve şu ayet kerimeyi delil getiriyor. Hac suresinde. Allah Teala buyuruyor ki, benim demenin nasi, men yabudun Allah'a ala harf. İnsanlardan öyleleri vardır ki, bazı kimseler vardır ki Allah'a bir taraftan ibadet eder. Tek bir cihetten ibadet eder. Fehim esabahu xayr, fiin isabeti xayr, etme en nabi. Eğer ona bir hayır isabet ederse, bir iyilik isabet eder, onu elde ederse, fatma en nabi, onunla mutlu olur, mutmayın olur. Sevilir ya. Fiin isabeti fitne onun galbe ala vechihi. Eğer bir fitne isabet ederse, başına bir bela gelirse, Yüzü üzere geri döner. Yani dinini terk eder. Allah. bak. Dininden döner diyor. İnsanların çoğu bu şekilde belirli bir cihetten dünyaya dayanarak Allah'a ibadet eder. Dünyalık verirse, dünyalığı olursa, rahatı, huzuru, yaşamı yerinde olursa, zengin olursa, Allah'a öyle ibadet eder. Eğer bunun aksi şeyler gelirse, fakirlik, kıtlık, açlık, hastalık, bela, musibet, o zaman da dininden döner. İsyan eder. Bununla ilgili o kadar çok deliller var ki Kur'an'da ve hadiste. Ayetin devamını okuyayım. وَيُنْ اَسَابَتُ فِتْنَةُنْ غَلَبِ عَلَىٰ وَيَجِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Eğer ona bir kötülük, yani bir fitne isabet ederse, bir imtihan, bela isabet ederse Yüzü üzere döner, yani dininden geriye döner. Dünyada ve ahirette de ziyana uğramıştır. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir bu insan. Dünyalık şeyler üzeri Allah'a ibadet edenlerin böyle şikayet edici, sızlanıcı bir şekilde yaratılmıştır. İdametsehü şerru cezu'a Eğer ona bir şer dokunursa basar feryadır.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 İmtihan esnasında, fitne esnasında sımsıkı durmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Ya mukallibel gulub febbid gulüvene alâ dini Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım. Kalplerimizi dinin üzerine sebat et. Her an. Kardeşlerim, dünyanın, hayatın yaşamın bir sürü var.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 ve min şerri fitnetil mesihideccal dos şeyden kabir azabında, cehennem azabında, hayatın ve ölümün fitnelerinden imtihanlarından Allah'a sınır ve ileride çıkacak olan deccanın şerrinin fitnesinden de Allah'a sınır fitne gelecek bela gelecek musibet gelecek ya toplu Suriye'de Irak'ta ve başka İslam benzerlerinde olduğu gibi veyahut da bölgesel veya şahıs olur olarak fitne gelecektir. Allah Azze ve Celle bunu açıkça ifade ediyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve nebluğkum bis şerri vel hayre fitne Ve biz sizi şerle de, hayırla da imtihan edecek. Ve ilahi naat olacağım. Dönüşünüz bize bir. İnsanın başına hayırlı olan, güzel olan, sevdiği, hoşnut olduğu şeyler de gelecek, hoşlanmadığı, sevmediği şeyler de gelecek. Burada sebat çok önemli. Dimdik ayakta durmak önemli. Asıl sabır, asıl sabır musibetin, belanın, üzüntünün ilk anında Dini tutmak, isyan etmemek, rıza gösterip boyun eğmek. Allah Teala Böyle boyun eğen kullarından edersiniz arkadaşlar. Yoksa münafıkların alameti gibi. Allah korusun. Ayet-i kerimede dediğine beyne dalik, la ilahe la ilahe Onlar diyor münafıklar bir o tarafa kayar, bir bu tarafa kayar onlardan tarafı olur. Yani bir kafirlerden tarafı olur, bir Müslümanlardan tarafı olur. Arada gider, gelir. Bocalar durur. Allah'ın Bu çok rezil. Bu çok adi bir karakter. Gidip gelme, mütereddit olma, imanla küfür arasında çok adi, rezil bir karakterdir. Allah bizi bundan korur. Evet. Ve bunun neticesi cehennemde en alt tarafıdır. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَرِ مِنَنَ Muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. İman üzere sebat etmek ve imanın gereğini yerine getirmek gerekiyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste اِنَّ اللّٰهَ قَصَّمَ بَيْنَكُمْ اَحْلَاقَكُمْ Allah aranızda ahlakınızı taksim etti. parça, parça kısım kısım. Allahu akbar. Kema kasseme beyne erzâkakum tıpkı rızkınızı, kiminizin rızkı yani malı mülkü az oluyor, kiminizin ki çok oluyor, kimin ki ortak. Böyle taksim ettiği gibi taksim et Ahlakınız da böyle taksim ettik. Ve diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُعْطُ دُنْيَا يُحِبُّ مَنْ لَا Allah dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir diyor. Bu Allah'ın edini. Malı istediğine, dünyalık şeyleri istediğine veriyor. Sevdiği insana da veriyor sevmediğine de. Bu bir imtihan geliyor. وَمَا يُعْطَ الْا۪يمَانَ اِلَّا مَنْ اَحَدٍ Allahu Akbar. Ancak imanı ancak sevdiğine verir diyor. İmanı sadece sevdiğine verir. İman ediyorsak hakiki manada Allah'ın bize nasip et.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 yukarıdaki yukarıdaki bizi seviyor fevgal arş arşın üzerindeki bizi seviyor Ya Rabbi bizi sevginden mahrum etme bizi daima sevdiğin kulların arasına gir salihlerin arasına kal bu konuyla ilgili bir de hadis var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 ibadet edilmez. Yani Kur'an gibi okunduğu zaman sevap elde edilmez. <gülüyor> diyor ki Allah Azze ve Celle o Kutsuzlu hadiste muhakkak ki ben kullarımı hanifler olarak alayım. hanif Hanif ne demek? Şirkten uzak, şirkten beri demek. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam hanif olmakla sıfatlı Çok yüce bir sıfattı.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 Ve onlara ben hiçbir delil indirmediğim halde şık koşmalarını emretti şeytanlar insanların. Kardeşlerim her çocuk a.s'ın haberi verdiği üzere kullü mevludin yûledi alel fıtra. Her çocuk, her doğan çocuk ister kafirin, ister Yahudinin ister mecusun, ister putperestinin her çocuk Fıtrat üzere doğuyor. Sonra ne oluyor? Sonra haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Fe ebevahu fe yuhemvidani ve yunassirani ve Sonra annesi ve babası onu Yahudi yapar. Sonra Hristiyan yapar. Yahudi yapar. Bazı anne babalar. Bazılar Hristiyan yapar. Bazılar da yapar. Daha bu hadiste sayılmayan birçok dine ne yapar anne ve baba? O çocukları yönlendirir. Oysa ki çocuk tertemiz bir fıtrat üzere doğmuş. Allah Azze ve Celle çocuklarımızın fıtratını bozdurmasın. İman üzere onların yetişmesini iman üzere de vefat etmelerini nasip etsin. Bizlere de onlara. Onun için çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Anne baba bak. Hadis haber veriyor. Anne baba ya Yahud'u yapıyor, ya Hristiyan yapıyor, ya mecus yapıyor. Yahut da bugün olduğu gibi başka bir dine çeviriyor. Yahut da sürekanın ahlakı gibi, yaptığı gibi dinine kayıtsız kalıyor. Dine kayıtsız kalmaktan daha kötü bir şey olabilir. Müslüman ama dinine kaydı. Diniyle alakası yok. Diniyle ilgisi yok. Çocuklarına karşı dini bir yaptırımı yok ilgisi yok. Yönlendirmesi yok, sevgisi yok, muhabbeti yok. Ne dersen de. Bu çocuklar göz aydınlığı Bu çocukla dünya ve ahirette göz aydınlığı olmasını istiyorsak çocuklarla ilgilenmek gerekiyor. Çocuklarla ilgilenmek gerekiyor. Yarın insan göçüp gittiği zaman Aleyhissalatü Vesselam'ın haberi verdiği üzere eğer salih var, bir evlat bıraktıysa işte o onun hazinesi, kapanmayan bir defteri. Allah'ım çocuklarımızı salihlerden yap, ya Rabbil Allah'ım. Evet kardeşlerim, ikinci bir mesele, ikinci elde edeceğimiz önemli bir konu. <gülüyor> Anlattığınız, geçen sohbetten anlattığınız konulardan az önce de bir pasaj verdiği üzere Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor, Suraka i̇bn Malik'in atı yere gömülüyor ve tökez değil, e, suraka da yere kapaklanıyor. Onun için dua, ikinci önemli alacağımız der. dua Müslüman'ın hayatında böyle çok yüce, değerli, hassas silahlardan biridir. Ve silahıdır ya. Yani. Ve duanın kabul edilebilmesi için bir şart var. O da kesin kes yakini bir imanla iman etmek gerekiyor. Duaya icabetin şartı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında sürekâ diplerine kadar geldiğinde hatta aleyhissalatü ve sellem'in kıraatını okuyuşunu duyuyor. O kadar yakın oluyor. Ebu Bekir ne yapıyor? Sürekli arkaya bakıyor. Endişeleniyor, korkuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise yakini, yani kararlı bir şekilde iman gücüyle Allah adet ve dua ediyor. Allah-u Teala onun duasını kabul ediyor. Çünkü Allah adet ve celle zor anlarda özellikle. Zor, sıkıntılı anlarda. Artık yani ağzı ağzına kadar, boğazına kadar gelmiş ya, boğazına kadar geldi. Tıkandı bir insan. O anda işte bütün sıkıntılar, çilelerin son hatta girdiği bir sakal. Öyle bir sakalı. Zor durumda. Allah Azze ve Celle'ye dua ettiği zaman Allahu Teala onu mahrum bırakın. Duasına icabet ediyor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 Özellikle de duanın makbul olduğu zamanlara denk getirirse allah Teala kabul edecek. Bunu hepimiz hayatımızda müşahede etmişiz. Şahit olmuşuz. Hepimizin bir derdi olmuştur ve dua etmişizdir. Yani cani gönülden, kalpten bir dua etmişizdir. allah Teala kabul etmişiz. Öyle mi değil? Çoktur bunun. Çünkü Rabbul Alemin dua edenin duasına icap edeceğini söylüyor. Ve dua ibadetlerin en üstü. O yüzden anırat göstereyim sizlere. E dua huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisi demek. Allah Teala Neml suresinde En men yucibul muhtara izaa daa'ahu ve yekşufu's suve ve yec'alekum Veye calekum Zor durumda kalan kimseye dua ettiği zaman icabet eden yani duasına karşılık veren kötülüğü açık gideren ve sizi yer halifeleri kılan mı hayırlı? O ortaklar mı hayırlı? Ayet kerimeler yukarısında geldiği üzere. Yoksa bu zor durumda kalan kimseye icabet eden kötülükleri gideren? ve yeryüzünün halifesi kılan sizleri yeryüzünün halifeleri yapan mı hayır? E ilahum Allah. Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? E ilahum Allah. Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Kalilan ma tezekkurun. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Subhanallah. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh sürekat Ebu Malik yakınlaştığı zaman az önce de söylediğim gibi sıkıntılanınca, endişelenince Resulullah aleyhissalâhu ne diyorlar? La tahsen inne allâhe ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. <gülüyor> Nihayetinde adamın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 Hizmetçim var, onlar şöyle, şöyle, şurada, şuradadır. Yani şu yerde gideceksin, ona uğrayacaksın, onun yanına varacaksın, o deneyi de al, hizmetçimi de al, diyor, aleyhissalatü vesselam'a, süreka ibni mağdur. İhtiyacını al onlardan. Aleyhissalatü vesselam, benim onlara bir ihtiyacım yok. Adam, işin başında, aleyhissalatü vesselam'ın ve Sahabesi Ebubekir'e düşman iken sonra onların hizmetçisi konumuna geçiyor. Bu neyle oluyor? Mesela istirahatın duasıyla. Demek ki dua çok önemli. Yedi yer yerince yapılan dua çok önemli. Ali stratevesi'dan yakini kesin bir imanla dua ediyor. Ve Allahu Teala duasını da ediyor. O yüzden diyor Bakara suresinde ve izaa sale ke sana benim hakkında sorarlarsa de ki ben onlara yakın. Ucibe da'vetet da'i izaa da'an Dua edecek bir kimse dua ettiği zaman ben ona icabet ederim. Hiç kimseyi araya katmak. mı? var hiçbir kimseyi araya, aracı yapmak vesile edilmek yok Allah bunu istemiyor bizden sadece kendisine. Onun için Ali Serhat düşman düşmanı gördüğünde sıkıntılı anlarda zor anlarda dualar ediyor kardeşler. Diyor ki mesela duaların birinde Allahım in